Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri. Evet, Açık Radyo'nun 11. ...destek özel yayını devam ediyor... ...destek kuvvet olarak... ...destek yayına destek kuvvet olarak... ...ben Mahir Gaz şu anda stüdyodayım... ...Ömer Madra biraz yemek yebilsin diye... ...böyle bir acil durum... ...eylemi uygulandı... ...Didem camın öteki tarafından kamçı işaretleriyle... ...beni stüdyoya <gülüyor> yolladı... ...tek başıma... ...hatta açık radyoya destek çağrısında bulunmak... ...ve destek toplamak için... ...fazla yeterli görülmemiş olacağım... ...üzerinde gittiğimiz... Heh, i̇şte cevabınızı alırsınız böyle diyorum. Üzerinden gittiğimiz e, nispeten e, yavaş tempolu müzikleri hızlandıralım mı biraz şeklinde İhtisa, ihtisayla dolu e, yorumlarda geldi ama ben gerek yok dedim. Şimdi bir şey deneyeceğiz dedim. Bu yavaş liste üzerinden gideceğiz ve telefonlar yine de çalacak dedim. Evet şimdi e, Wilco ile devam edeceğiz UNI ile parçaya girmeden önce destek telefonumuzu hatırlatalım. Açık Radyo'ya, sis, bağımsız si bir yıl daha devam debalám diye 0212 343 se 41 cuz on cuz, cuz, cuz, cuz, cuz, Like we never met But you and I I think we can take it All the good with the bad Make something that no one else has But you and I You and I Me and you Do Well, the words we use sometimes are misconstrued Well, I won't guess what's coming next I can never tell you the deepest well I've ever fallen in devam ediyor. Dışarıdan ne oldu? Şarkıları çalıyorsun. Hiç telefon çağrılıyor falan yok deniliyor. Ben de şunu hatırlatmak istiyorum. Açık Radyo'nun web sitesi de var. acikradyo.com.tr. İnsanlar şarkıyı dinlemeye devam etmek için web sitesinden yapıyorlar desteklerini şu anda. Dolayısıyla telefonla ona da ara vermiyorlar diye bir <gülüyor> böyle bir bahane buldum ama bu arada hatlarımız da boşmuş. Telefonla destek vermek isteyenler 0212 343 41 41 numaralı telefonu arayarak destek olabilirler you and ...Ko'dan Ay isimli parçayı dinledik. Ee, şimdi Alice Smith'ten Ocean isimli parçayı dinleyeceğiz. Bu sırada tabii e, şeyi unutmadan... ...Açık Radyo'nun bu yoğun olarak destek isteyebildiği... ...bir haftalık bir süresi var. Yaklaşık dokuz günlük bir süresi var. Ve e, büyük ölçüde bu hafta boyunca... E, ...gelen destekler sayesinde Açık Radyo... ...bağımsız, hiçbir yere bağlı olmadan... E, ...habercilik ve e, radyoculuk yapabiliyor... Dolayısıyla parça çalarken siz de bir yandan 0212 343 41 41 nolu telefonu arayarak destek olabilirsiniz. Just to tell you that I have no plans to go nowhere, yeah What can I do to make you understand? You seem to me to be a hell of a man A pleasure and a joy, the only thing I live with me, baby hey. It's not uncommon when you walk in the room Exhilaration sparks a thunderous tune A song of paradise fills in my mind Shades of blue mm. You see I've never come this distance before I hadn't found a love much more than a bore Now our romance is a victory in love for sure. Ben de katıldım tekrar korsan olarak yayıncı, korsan yayıncı olarak. Çok canım bayağı meşru oldu yani korsan sayılmaz fazla. <gülüyor> Kızlar için o zor zorlu ve iyi bir çaba olduğunu da söyleyelim bizden önce program yapan. Ada Selen Gülce ve Kayra için 92'ye çıkmış son verilen rakam budur. 92 destekçimiz var bugüne kadar bu sabahtan bu yana. Sabahtan evet. E onlara yüz diye vermiştik hedefi e ama o kadar da olur onlar. Daha ne olsun 92. E, harika yani bence. Ha 92 ha 100. Evet belki tamamlarız biz de onların evet. bıraktığı yerden. Çok bir vaktimiz yok ama istersen kısaca hemen bir şeyi de okuyalım listeyi. Teşekkürlerimizle birlikte Ferhan Elmacı. Alper Elmacı Oya Elmacı Semra Özü Merzifon Mehmet Arda Oğusan Alsoy Melis Birder Elif Başak Varol Akın Kaplan Alberto ve Sitare Temiz Strada Ela Gönen Dilek Köseoğlu Jenya Karınca Murat Karınca Ali Haydar Elderen Aslıhan Erbulum Denizcan Ünlü Cem Mansur Koray Özkaplan Sibel Olguner Kaan Olguner Burhan Gezgin Lale Mansur M. Aziz Özdemirer Ada Arlıhan Nuray Turan Figen Taş Zeynep Taş Güler Yücel Şiir Su Sezgin Hepsine çok teşekkür ederiz. Sayımız giderek saflarımız artıyor, ve 92 olmuş durumda. Bir de dinleyici destekçilerimizden Ayşe Sazak'ın ...dinleyici destek özel programınıza katılan... ...dinleyicileri can kulağıyla dinliyorum. Ben de herhalde açık radyoyu dinleyememek... ...benim için büyük eksiklik olur diye düşündüm. <gülüyor> Düşüncem beni... ...peki açık radyo kimin kendisini dinlemesini istemez diye... ...bir soruya yöneltti. Sahi siz, sizi dinlememelerini istedikleriniz olabilir mi? Aklıma düştü de bir sorayım dedim diyor. Ne diyorsun? Bence dinlememesini isteyebileceğimiz kimse yok sonuçta burası ben bir de, radyo yani. ben de aynı fikirdeyim zaten radyo dalgaları kamumalı evet ne kadar çok insana dinletebilirsek o kadar mutlu oluruz aynen öyle evet, evet sevgili Ayşe Seza'da teşekkür ederiz Evet, ne dedin sen az vaktimiz kaldı ama neden yüz mü olmasın dedin Tutlar çaldırdılar telefonları dedim evet ee, ama sonrasında bir şey zaman hedefi vermemiştik. Zaman hedefi vermemiştik. Şah şu anda 1356 27. Yani 3,5 dakika falan gibi bir süre var. 7 hatta boş. Ve 8 kişi hedefliyoruz. Şu anda e, bütün hatlar dolarsa aslında 100 sayısına ulaşabiliriz. Ulaşabiliriz. Bir deneyelim, bir şey de, bir deneyelim yani. bakalım. Evet bakalım telefonlar çalacak mı? Bir de parçek mi girsek? Bu ne dinliyoruz? En son Alice Smith dinlemiştik. Şimdi Susan Vega ile devam edelim. Laying on of hands. 343-41-41 She ever jen telefony, telefony, telefony, telefony, telefony, telefony, Havan kodumuzu da söyleyelim tabii, 0212 havan koduyla 3434141 geliyor telefonda. Tabi bu arada açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesinin kocaman bir düğme var, verebilirsiniz de. These Evet, telefonlarınız gelmeye devam ediyor. Bu çok mutluluk verici bir şey. Ee, çok kısa bir zaman içinde verilmiş küçük bir hedefi doldurmamız da mümkün olabilir. Daha küçük de değil aslında. Eder. Bir kez daha telefonları tekrarlayalım. 0212 koduyla 343 41 41 Tek bir hat boş şu anda. Onda doldurabilirseniz yukarıda ufak bir kaos yaratmış olmayı başaracağız. Çok teşekkürler sayıları bilmiyoruz bakacağız biraz aradan sonra EE e. çubukçu konuk edeceğiz rap sanatçısı söz yazarı, prodüktör ve yeni şarkısı nasıl geçtiğini anlamadığını da dinleyicilere sunmaya hazırlanırken kendisi konuğumuz olacak burada Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri Açık Radyo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 Reklamlar Merhaba, ben Özel Söz'ün Okulu 3. Sınıf Öğrencisi Begüm Çetin Kaya. Yaşadığımız şehir İstanbul'un tarihi mekanlarından Beyazıt Kulesi'ni gezdik. Kule İstanbul Üniversitesi'nin bahçesine Sultan 2. Mahmut tarafından 1828 yılında yaptırılmış. Amacı yangınları ve hava durumunu halka haber vermekmiş. Akşamları Beyazıt Kulesi'ne bakarak ertesi günün hava durumunu anlayabilirsiniz. Yeşil yanarsa yağmur, kırmızı yanarsa karlı, mavi yanarsa açık, sarı yanar sisli olacağını anlarsınız Boş çevre çocuk diyatrosu çevre koruma bilincini doğa ve hayvan sevgisi açılamayı hedefleyen oyunlarıyla bugüne kadar 31 binden fazla çocuğa ulaştı boş yaşam için teknoloji Reklamlar bitti.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 ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız bilmiyorum ama Topluluk Radyoci denilen şey dünyada çok da olan bir şey de değil ve sosyal dönüşüm için de çok çok önemli bir şey. Hem sermayenin hem türlü ideolojilerin altında, bir boyundurluk altında olmadan insanları yan yana getirmek o kadar da kolay bir şey değil diye düşünüyorum. Ve her sene artan sayıları duydukça da Çok hoşuma gidiyor. Onun da bir parçası olmak da çok hoşuma gidiyor. Açık Radyo'nun en büyük özelliği de bu diye düşünüyorum. İnsanları mobilize ediyor. Yani. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını. 11. Açık Radyo günleri.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 Öyle mi? Çünkü yani eski deyince biraz önce Ada Gökçin vardı burada. Hı hı. Ve o i̇şte doğmadan önce, önce başlamıştı. <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Onun etkin başlamıştı. başlamıştı. başlamıştı. Programda. Dolayısıyla radyoculukta eski yeni olmuyor ama iyi memnun oldum meslektaş oldum. Evet evet eski bir Evet e, açık radyoyla tanışma ve şey durumları nasıl? E, tabii doğal onlar? olarak İstanbul'a gelince ha. başladı.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 Hafta içleri işte coffee time dedikleri işte bu drive time'ın sonrasında insanların evine gelip yemeğini yedikten sonra dinlemeyi tercih ettikleri bir yayın saati vardı. Bir de İngiltere müzik listelerini sunduğum bir yayın programı vardı. Yabancı müzik zaten üzerineydi sadece evet. yabancı müzik yayınlıyorduk. Keyifliydi ama benim için yani özellikle lise sonrası iş hayatına lise öncesi de iş hayatına atılmıştım ama çok başka işlerdi.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 Ve o şekilde başladım. Hemen demomu verdim falan. Evet, öyle bir değil. anda öyle <gülüyor> bir... müziğe de çünkü o, o sayede atıldım. Evet, yani radyoda... Sihri var değil mi? Sihri Aslında var. Yani radyonun hakikaten öyle bir tabii e, ki. E, sihri var. Şimdi e, müzik e, ağırlıklı olarak müzik... Büyük ağırlıklı olarak. <gülüyor> Hayatın. Tabii tabii. Yani müziğe de o şekilde Başka o sayede. Müziğe başlama değil ama müziği icra edebilme şansını radyoda yakaladım.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 Sečip de düş kurmayı pes etmedim Sözlerim vardı seni bana bağlayan Ardında kötü niyet aramadan Bak şimdi karanfiller asfaltlarda Kaldırım taşlarının altında kumsal var Tutuşamadan el ele nasıl yaşarız Bu aralar eski günleri aratırız Aradaki farkı bir kere de kapatırız eğer istersen Zamanlar geldi, zaman aşman diyor Nasıl geçtiğini anlamadan geçiyor Öyle bir geçiyor zaman Öyle bir geçiyor zaman, zaman. zaman. İçindeki boşluğu dolduramıyor insan Buna çözüm olamaz hiçbir lisan. Dünya ise çoğu zaman bir nisan eşek şakası ya kapaca geliyoruz birbirimize oysa can feda sevdiğimize binlerce yıl nasıl geçtiğini anlamadan geçiyor ve ilaç olamıyor yaralara zaman kahvaltıda süt ve bal yerine kan ve göz yaşı ne bir merhem var ne de bu hastalığa bir aşı, fış taş üstünde taşımız üstünde baş barış yaşanmaz kazanılarak hiçbir savaş 4. 4. birbirimize sarılamadı det sons gök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 En ince ayrıntısına kadar tartışabilen bir müzik tarzı olarak görüyorum ben bunu. Kendini ifade edebilmenin en önemli yolu hep dürüst olmak, açık olmak ve sözlerin arkasında durabilmekse bunu en iyi, benim gerçekleştirebildiğim en iyi müzik tarzı rap müzik. Şu e, rapin, e, şeyi e, kökeni daha alt kesimlerden ve siyahilere ait. Evet. Öyle yanlış mı? Öyle yo, yo, öyle. doğru. Doğru biliyorsunuz 70'lerin e, başlarında başlayan bir müzik akımı olmasa da bir fikir anlamında başlıyor. Zaten hip-hop kültürünün içerisindeki bir müzik janrı.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 Bütün dünya müzikleriyle iç içe geçebilen güzel bir müzik jenero olarak görüyorum ben bunu. Evet, bu benzetmeyi de doğrusu itifat olarak kabul ediyorum ama benimsedik bile açıkradıydı çünkü <gülüyor> biz de bütün yani ana sloganımız mesela işte. Kainatın tüm e, seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık, yani rap'in de böyle bir geniş kesinlikle kesinlikle e, mesajcı var. En azından ben öyle olduğunu istedim. düşünüyorum. Yani. Tabii ki e, kendi içerisinde gelenekçi belki de düşünen başka rap müzik dinleyicileri ve icracıları vardır ama benim düşüncem bu bu yönde. Evet, çok e, hoş doğrusu. Peki bir bir parça daha dinleyelim. Rap demişken bir rap, rap parçası. Yani. Evet, muhakkak e, ne okay. getirdin bize? E, kamufle. E, yeni bir rap icracı arkadaşımız rap sanatçı arkadaşımız o da bu albümün içerisinde Neyin Farkındasın adında bir parça seslendirdi. Kamufle Onu, mi? Kamufle adı parçanın adı Neyin Farkındasın o zaman bir daha telefon numaralarını da Davudi sesinde verirsen <gülüyor> peki <gülüyor> destek attığımız 212-343-4141 41. telefonlarınızı bekliyoruz Yalan halkının mı? Neyin farkındasın? Katilin mi, adilin mi? Haklarını bir kömüre feda eden halenin farkındasın? Ve cahücu mi? Küçük bir kızın hayatını yok sayan adaletin mi? Neyin farkındasın? Taksim'in Silivri'nin mi? Sözde adaleti savunan bir kibirlinin mi? Neyin farkındasın? Vasín, mı říct, gelin Člověkům se zničujícími. Co jsi věděl? Co jsi věděl? Co jsi věděl? Co jsi věděl? Co farkındasın věděl? Co jsi věděl? Co jsi věděl? Co jsi věděl? Co jsi věděl? Co Bir kurtar ya farkındayım mahvedilen doğal güzelliklerin, oh. katledilen canlıların, küçük yavrucakların. Farkındayım çıkar sağlayanların, annenin, babanın, evladın arkasından ağlayanların. Yeah. Farkındayım sanatı yok sayanların, eğitimi kısıtlayanların, düşünceyi sınırlayanların. Yeah. Farkındayım demir parmaklıklar arasında suçsuz yere hüküm giyen siviller insanların. Neyin farkındasın? Görmemezlikten gelme. Oh. Gelecek çok uzakta böyle devam ederse. Yeah. Hey aç gözlü, aç gözlü biraz düşün giden sen olsaydın dediğin toplu cenazelerde senin farkındayım fark edilmesem de anlaşılmasam da anlatılmasam da senin farkındayım bir şeyin bilincinde olup göz yumanlar sözüm size insanları aydınlatın <gülüyor> <gülüyor> her şeye düşünemez insan beni kurtar yeter özgürlük en sapta bisikletten her, her şeye düşünemez insan arıya ter özgürlük hesabta bizinden eyo eyo dan kommt e ne diyoruz Neyin farkındasın Neyin farkındasın Něčím farkındasın, hadi söyle, neyin farkındasın, hadi söyle, neyin farkındasın Fikirlerin hiçbir zaman seni kandırmasın neměly ztratit tvoje vědomost. Hahaha. Tohle kurtar, yeter Není to něco, Zindan. Zindan, zindan, zindan, zindan, zindan, zindan, zindan. Evet Açık Radyo 94.9'dasınız Ve <gülüyor> Geçubukçu'yla beraberiz Çaldığımız parça Kamuflenin bir parçası Neyin farkındasın Neyin farkındasın Biraz ironik bir ...soruyla... Ve evet. ed ...eda ediş tarzı da öyleydi. Yaşadığımız farkındalık önce evet. devriminin... ...belki de... Evet, evet. ...çok önemli bir şey aslında. Ve daha yeni bu adbusters Buster's... ...güruhu gr var. Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...işte reklam bozanlar... ...diye kendilerini... Ad ...adlandırabileceğini söyleyeceğim... ...söyleyebileceğim bir... ...tasarımcı grubu ama... ...alt üst olan... ...ve dünyada...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 üstelik de şimdi bir gençliğin yükselişine tanık oluyoruz dünyanın dört bir tarafında özellikle gizliden bu yana hı hı. Mayıs sonundan itibaren 2013 Mayıs sonundan itibaren o hepimizin işte bir ya hepimizin derken kendimi kesinlikle <gülüyor> bunun dışında tutmaya çalışıyorum ama yani fazla politize olmadığını ve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 Aile toplantısında olsun arkadaşlarınızla dışarı çıkıp bu konuları konuşabiliyorsunuz. Bence çok şanslısınızdır. Konuştuğunuzda fikir ayrılıklarının ya da sadece sizin üstüne basa basa söylediğiniz şeylerin sadece sizin aklınızdan geçen şeylermiş gibi düşünmek insanın içini yaralıyor biraz. Bu değişti bence. Yalnız değilim olgusu oluştu. Birken on, onken yüz olduk ondan sonra da.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 ve o işte elden ele bütün Tabii telefonlardan filan dolaşıyoruz Bir salgını gibi oldu hepimiz çekirdik bizim bile e, ama independent gazetesinde bir de e, Türkiye'den bir selfie, selfie vardı şimdiden. ve polis e, arabası içinde kendilerini İnanılmaz. gözaltına al, aldır, al, alınmış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 diye sorgulayan bir parça. O parçayı dinleyelim. Bir yandan da Evet. Bütün 212 343 birleşin e. diye demiş bir program atalım. <gülüyor> Ve 343 41 41 arayıp destek verin lütfen. Let me Destek projesi özel yayını 11. Açık Radyo günleri